95.0 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor benim Şahin ve destekçilerimiz Atilla Altuntaş ve Yasemin Altuntaş'a teşekkür ediyoruz programa başlarken ee, bugün Ömer Madra yok bir haftalık bir izinli Açık Yeşilden bir ee, işi nedeniyle ee, ama gündem yoğun ee, aslında e, destek haftasından da önce başladığımız IPCC'in e, Yeni raporun, 6. değerlendirme raporunun 3. cildiyle ilgili, yani çözümlerle ilgili, 3. bölümle ilgili yine konuşacak şeyler var, onu bitirememiştik. Bugün biraz, biraz daha yorumlara bakarak, yani raporun kendisinden ziyade rapor yazarlarının özellikle rapordan öne çıkardıkları noktalara, onunla ilgili yazdıkları yazılara, söyledikleri sözlere biraz ağırlık vermek istiyorum. Ama ona... Geçmeden yine iki tane sıcak e, gelişme, bir tanesi bir rekor yine. Artık her sene bu vakitler e, rutin olarak bu e, rekor haberini veriyoruz. E, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu tarihte ilk defa 421 e, ppm'i geçti. E, geçen seneyi maksimum Mayıs sonunda yani. Bu seviyen en yüksek e, olduğu Mayıs sonunda 420 e, ya yakın bir şeyle 419.8 galiba ya da 9 öyle bir şeyle kapatmıştık. Bu sene 421.15 ppm'i 27, 26 Nisan'da görmüş durumdayız. E, muhtemelen Mayıs sonuna kadar e, mevsimsel e, artış nedeniyle herhalde 422'nin üzerini görürüz. Bu da geçen seneye göre yaklaşık iki 25 ppm'lik bir artış. 10 yıllık artış ortalamasını yine tutturmaya devam ediyoruz. Herhangi bir azalma eğilimi olmadığını gösteriyor. Bir küçük hesapta yaparsak, işte bu hesabı da her sene yapıyoruz aşağı yukarı. Herhalde yılda 2,5 ppm artışla 2030'ların başında 440'ı, 2035 gibi de 450 ppm'i ki 450 2 derece için sınır olarak görülür. 2035 gibi falan herhalde 450 ppm'i göreceğiz. Maalesef herhangi bir iyiye gidiş yok bu konuda bildiğiniz nedenlerle. İkinci haber diyebileceğimiz şey Hindistan'da yaşanan büyük bir sıcak dalgası. özellikle bazı eyaletlerde, Rajasthan, Madhya Pradesh gibi eyaletlerde yaz boyunca çok büyük bir e, sıcak dalgası yaşanacağı hatta bunun e, erken, çok erken başladığı yani Mart'ta başladığına dair haberler var. Şu anda meteoroloji haritalarında bakarsanız Hindistan'ın ve çevresinin kıpkırmızı olduğunu e, görebilirsiniz. Evet. Bu kadar erken bir e, mevsimde 40 dereceleri görmüş durumda. Özellikle e, düzlük alanlarda 40 derecelerin e, görüldüğü söyleniyor. E, Hindistan tabii özellikle e, eşitsizliklerin çok yoğun olduğu bir e, ülke olduğu için Hindistan'daki bu büyük sıcak dalgası çok uzun süre devam ederse e, milyarlarca insanın e, yani bir buçuk milyara yakın insan yaşıyor. E, çok yüz milyonlarca insanın çok ciddi bir risk altında olduğunu gösterecektir. E, bazı yerlerde 32 derecelerin göründüğü e, mesela Bombay'da falan, Mumbai'de. E, ama işte aşırı nem nedeniyle 38 derece hissedildiği falan söyleniyor. Daha şimdiden e, biraz daha yaza doğru bu haberler artabilir. ...Hindistan civarında ciddi bir sıcak dalgası olduğunu haber vermiş olalım. Bu arada ilginç bir not daha vardı. E, bu şeylerde, bu bölgelerde yani şu anda özellikle doğusundaki ve kuzeybatısındaki eyaletler diyor ağırlıklı olarak... ...buradaki şeylerin aslında e, yakın zamana kadar oldukça serin olduğu yani... yani ...kışta sıcak geçmiş değil, e, biraz bizdekine benzer bir durum olabilir... Dolayısıyla e, hani bizde havalar nasıl olsa serin gidiyor diye rahat edemeyebiliriz bu yıl. Tabi bunları hani yorumlamak e, çok kolay değil. Ben de açıkçası bilmiyorum yani yazın nasıl geçeceğine ama e, Hindistan'da çok da sıcak geçmeyen bir kışın ardından çok erken başlayan bir sıcak dalgası işte iklim değişikliğinin tipik e, özelliklerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Bunları takip Edeceğiz. Zaten her hafta neredeyse yeni bir iklim felaketi haberiyle açıyoruz programı. Geçen hafta da Seller'den bahsetmiştik. E, ama şimdi buradan e, tekrar e, belki müzik arasından sonra birkaç haber daha e, habere daha bakabiliriz yeni haberlere. Ama önce yine şu bitiremediğimiz e, IPCC'nin yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin e, raporuna bakalım. E, bu son bölümü 3. çalışma grubunun hazırladığı cilt olan işte e, mitigasyon yani işte çözümler ya da azaltım e, bölümünde bu e, şeyin, bu cildin yazarlarından bir tanesi olan e, özellikle de bu raporun 5. bölümünün, 5. bölüm işte bireysel e, önlemlerle ilgiliydi, o bölümün e, Yazarlarından bir tanesi olan hatta galiba başyazar, evet yazarı olan e, Joy Ashley Roy'un e, yazdığı bir yazı var. E, oradan geçen hafta konuştuğumuz bu e, davranış değişikliklerinin etkisiyle ilgili kısmı biraz daha e, detaylı olarak ele alabiliriz. E, diyor ki Joy Ashley Roy e, bu bölümün e, ilgili bölümün yazarı IPCC'nin yeni raporu bu talep yönetimi, işte hizmetler ve e, azaltımın toplumsal boyutları başlıklı 5. bölüm e, IPCC tarihinde ilk defa bir paradigma değişikliğine neden oldu. Çünkü bu bölüm insanları ve onların refahını iklim değişikliğindeki çözümlerin merkezine koyuyor e, diyor bu da her ülkenin ulusal koşullarına göre değişmekle birlikte küresel bir perspektif olarak algılanabilir. Bu rapor bize gösterdi ki geçen hafta da söylemiştik bunu tekrarlamış olalım. E, bütünlüklü bir talep e, stratejisi yani talebin nasıl değişeceğine, insanların nasıl bir tüketim yapacağına dair strateji karbondioksit ve diğer sera gazlarının meta vesaire gibi diğer sera gazlarının küresel emisyonlarını 2050 yılında %40 ile 70 arasında düşürebilir. Bu da diyor arz yönlü azaltımda bir bu kadarlık bir rahatlama yaratacaktır. Yalnız tabii bunun kolay olmadığı yani çok detaylı bir şekilde yazı bu Talep bin değişmesi ya da davranış ya da yaşam biçiminin değişmesi denen şeyin kişisel bir şey olmadığını da anlatıyor aslında. Bu biraz <gülüyor> çelişik gibi görülebilir ama şundan bahsediyor. Öncelikle e, bu tür değişikliklerin yani tüketim değişiklerinin nelerden ibaret olduğunu ağırlıklı olarak nelerin önemli olduğunu şöyle saymış: e, gıda atıklarının düşürülmesi, e, sağ, e, sürdürülebilir ee, ve aynı zamanda beslenme ihtiyaçlarını da gözeten bir e, sağlıklı e, beslenme seçimi ya da diyet seçimi e, yapılabilmesi insanlar tarafından e, termal ya da işte ısıl konforu sağlayabilecek e, ısıtma ve soğutma e, çözümleri ya da seçimleri e, yapılması e, iklime Iklim dostu bir giyim kültürü. Ee, binalarda yenilebilir enerjinin entegrasyonu, yani binalarda doğrudan yenilebilir enerji kullanımı aslında bu. Ee, elektrikli hafif araçların kullanımına geçiş. Tabi bu illa elektrikli otomobil olmak zorunda değil. Bu mikromobilite denen, işte bugün bizim de sokaklarda artık görmeye başladığımız ee, ne deniyordu onlara, scooter tarzı ya da bisi, elektrikli bisiklet gibi e, araçları da dahil ediyoruz herhalde buna. E, hafif araçların kullanımı ayrıca işte yürüme, e, bisiklete binme, e, toplu taşıma ve tabii ortak kullanım, araçların ortak kullanımı gibi e, yöntemlerin kullanılması, e, tamir edilebilir uzun ömürlü e, ürünlerin e, kullanımının arttırılması ve daha kompakt bir kent tasarımı diyor. Hatta binalarda daha etkili bir yani binalardaki katların daha etkili, etkin veya verimli bir şekilde kullanılması gibi son derece aslında detaylı önerilerden yola çıkmış. Bütün bunların etkilerini hesaplamışlar ve yine diyor ki yazar IPCC raporu aynı zamanda e, yüksek sosyoekonomik e, statüdeki e, bireylerin e, etkisinin bu tür e, çözümlerdeki etkisinin e, orantısız bir şekilde yüksek olduğunu gösteriyor. Yani orantısız bir şekilde yüksek demek işte bunların nüfustaki oran, oranına göre kıyasladığınızda çok daha fazla olduğu anlamına geliyor. Zaten biliyorsunuz bütün emisyonların %50'sini e, en zengin %10 e, yapıyor. Ve bu kişilerde sadece yurttaş olarak davranış biçimleri açısından değil, aslında bunlar aynı zamanda yatırımcıları, daha fazla tüketen insanları, rol modellerini ve meslek sahibi insanları da temsil ediyorlar. Dolayısıyla bunların yapacağı yaşam biçimi ya da tüketim değişikliklerinin etkisi orantısız bir şekilde yüksek diyor. Ve tabii... Yine aynı nedenle bölgeler arasında da e, özellikle işte e, refah vesaire açısından e, mevcut farklar nedeniyle bölgeler arasında da bu tür önlemlerin alınmasının ne kadar e, fark gösterdiğini de yani dünya bölgeleri açısından e, ne kadar farklı olduğunu söylüyor. Diyor ki e, toplumun ya da nüfusun en e, yoksul %25'i barınma, ulaşım ve beslenme açısından ciddi e, kısıtlamalarla, sıkıntılarla karşı karşıya bu e, eşitsizlikleri ve özellikle e, işte bu şeylerin e, statüyle alakalı olan tüketim e, şeylerinin düşürülmesi yani lüks tüketimde diyebilirsiniz herhalde buna e, bu e, azaltım çabalarına çok ciddi bir şekilde etki e, edecek. Diyor. Bu Rapor 60 civarında e, eylemi esas almış. Bunların hepsi bireysel düzeyde yapılabilecek eylemler. Bunların arasında, bu demin bir kısmını saydığımız eylemler arasında en fazla katkısı olanlar azaltıma, yürümeye geçiş, yani otomobilden yürümeye ve bisiklete geçiş mümkün olduğu yerlerde ve elektrikli taşımayı kullanmak. Ama elektrikli taşıma burada sadece... ...elektrikli araç anlamına gelmiyor. Yani söylediğim gibi hem mikromobilite var hem de... ...toplu taşımada, metrolar, trenler... ...trail taşıma zaten elektrikli taşıma... olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bütün bunlara geç bu birinci sırada... ...sayılıyor. Yalnız işte en önemli kısmı bu bence yazının... ...bunların etkili olabilmesi... ...bu dönüşümlerin... ...ancak... ...sistemik değişikliklerle birlikte... ...olması olmasıyla mümkün diyor. Yani örneğin demiş... Toprak kullanımı ya da işte alansal planlama ve şehir kent planlaması e, politikalarının şeyi daha fazla arttıracağı için ulaşım ihtiyacını daha fazla arttıracağı için bu yaygın şehirleri özellikle işte e, Banliyölerden vesairelerden ibaret özellikle ne kadar çeşitli falan çok yaygın görülen Türkiye'de de aslında e, bazı yerlerde çok yaygınlaşmaya başlayan e, kentsel alanın genişlemesinden kaçınmak. Ee, yeşil alanların arttırılması e, şeylerde yollarda e, sokaklarda caddelerde yürümeye ve egzersize yani yürümeye bisiklete ve egzersize alan ayrılması biz bunları böyle ezbere bir şekilde bisiklet yolu falan diye an, anlıyoruz ama aslında tam tersine yolların yürümek için yapılması yani araçlar için değil yürümek için bisiklet için egzersiz yapmak için falan e, tasarlanması diyelim e, işte Tabii toplu taşımaya e, ve buna uygun, elektrikli araçlara uygun e, altyapı tasarımlarının yapılması. Şimdi bütün bunları saydığı zaman bunlar tabii e, hem enerji talebini düşürecek şeyler, e, başta petrol kullanımı olmak üzere, e, hem de işte sağlık üzerine, e, istihdam üzerine eşitliği arttırıcı etkileri var. E, yalnız Sadece bir bireysel e, seçimler e, bu sera gazı azaltımı üzerinde e, işte en önemli dediğim kısım bu e, sera gazı azaltımı üzerinde sadece belli belirsiz ya da hafif düzeyde bir etkisi ve katkısı oluyor. Eğer bu e, yapısal ve kültürel bir değişimle birlikte olma, olmaz ise yani açıkçası insanların bunları seçebilmelerini sağlayacak bir yapısal altyapısal ve kültürel dönüşüm olması gerekiyor toplumlarda ki insanlar bu düşük karbonlu yaşam biçimlerini seçebilsinler. Yani işte bizim alışık olduğumuz ise bildiğiniz gibi insanların böyle öncülük yapmasını hani çok zorlanarak hiç buna uygun değilken işte örneğin etrafta sizin işe gitmenizi sağlayacak bir doğru düzgün metro hattı yokken ya da bisiklet yolu yokken, bisikletle trafiğe çıkmak e, tehlikeliyken falan sizin e, ya da vakil nedeniyle daha fazla zarar göreceğiniz bir ortamda e, sizi bisiklet kullanmanızı beklemek. Bu bireysel kahramanlık e, anlamına geliyor aslında. Bireysel kahramanlığın, ben birazcık yorumlayarak söylüyorum aslında yazarın söylediği şeyi, bireysel kahramanlıkların ya da bireysel öncü rollerin, ee, emisyon azaltımında fazla bir anlamı yok. Ee, siz istediğiniz kadar yeşil bir hayat biçimi seçin. Eğer yapısal olarak e, ülke, kent, e, sokaklar, e, her şeyiyle ekonomi buna göre e, adapte edilmezse insanlar bunları seçmezler. Dolayısıyla aslında bu %40 ile %70 e, emisyon azaltımı yine e, politika değişikliğiyle olabilecek bir şey olduğu e, net bir şekilde görülüyor bu yazıda. Yani insanlar diyor, eğer uygun e, altyapılara ve teknolojilere ulaşımları kolaylaştırılırsa, bir e, politika desteğiyle ve bilgi verilerek tabii aynı zamanda ve doğru seçimler yapması sağlanırsa, bu e, eylemlerden, bireysel eylemlerden sağlanabilecek azaltım potansiyeli gerçekleştirilebilir e, diyor. Evet. Ve işte bu yolla da yani hem bu yolla hem de enerji dönüşümü yoluyla 2050'ye kadar biliyorsunuz net sıfır ulaşmak gerekiyor. Sadece bu yolla yüzde 45 civarında bir primer enerji kullanımında azalma yapmanın mümkün olduğunu net bir şekilde söylemiş ve bir de şuna eklemiş bu yaşam biçimi değişiklikleri aynı zamanda e, kısa vadede gerçekleştirilebilir oldukları için de e, yapılabilir. Yani aslında siz e, çok kilitlenmiş bir enerji sistemini değiştirmekte zorlanabilirsiniz ama e, bir kentsel e, ya alt yapıyı ya da e, işte ulaşım sistemini, park sistemini, parklar sistemini vesaireyi aslında ne bileyim 10 yıl içerisinde rahatlıkla değiştirebilirsiniz. E, Bizde genellikle yapıldığının tersine aslında daha yeşil, daha yaşanabilir kentlere ulaşmaya çalışarak. Evet, bu yazı IPCC'nin 6. raporundaki 5. bölümü, yani bu taleple ilgili bölümün yazarının yazısından idi. Şimdi bir müzik arası verelim. Bu destek e, kampanyasını yaptığımız hafta başlayarak e, rebetiko çalmaya başlamıştık. Ben de başladığımı bırakamıyorum. E, o yüzden şimdi bir güzel rebetiko e, şarkısı daha dinleyelim. Klasik bir rebetiko bu. E, sözler Kostas Vivos'un, Müzik Staros Vinakos'un en önemli rebetiko seslerinden biri. Sotiria Bellu söyleyecek. <gülüyor> Liga psihula agapis sugirevo. Liga Psihula Agapis Sugirevo, Sotiria Bellu'dan dinledik bir Stavros Yunakos şarkısıydı, Gabetico klasiklerinden. Kalan süremizde Bloomberg'de 2-3 hafta önce çıkmış bir haberle devam edeceğim. Haberin başlığı tam da... Bu dönüşümün neden yapılamadığı ve işte IPCC raporunda belirtildiği gibi dünyanın mevcut azaltım önlemleriyle, yani hükümetlerin vermiş oldukları taahhütleri gerçekleştirmeleri halinde ve e, aslında çok hızlanmış gibi görünen enerji dönüşümünün bu hızla devam etmesi halinde dünya neden 3,2 derece ısındığını hatta bunu bile belki taclarabileceğimizi e, çok güzel anlatıyor yazının haberin başlığı. Fosil yakıtlara akan para iklim felaketleri riski doğuruyor diyor. Dünya iklim değişikliğini durdurmak için konan hedeflere ulaşmakta güçlük çekerken 150 en büyük finans kurumunun yarısı, e, hala petrol ve gazı finanse etmek konusunda hiçbir sınırlama yapmamış durumdalar e, demiş. Bu son derece e, kritik hala e, temiz enerjiye gitmesi gereken paraların ki şu anda işte e, ne kadar para gidiyor işte belki birkaç yüz milyon e, dolar şey birkaç yüz milyon milyar dolar Para temiz enerjiye giderken aslında 2050'ye kadar temiz enerjiye gitmesi gereken paranın 6 trilyon dolar olduğunu söylüyor haber ama bunun çok çok gerisindeyiz belki %90 gerisindeyiz şu anda ve özellikle bu IPCC bulgularından da bahsederek sürekli bir geri adımlar atıldığını ve bunun da işte Rusya gazına savaş nedeniyle Rusya gazına alternatif çözümler bulma çabası ile falan alakalı olduğunu söylüyor. Hatta bu sene kömür projelerinin finansmanında geçen senenin iki katına çıkma gibi bir durum bile ortaya çıkmış. Bu da bir tür, işte bir şeyin, bir yorumcu buna, bir yatırım firmasından bir yorumcu Mason diye. Buna bir dönüm noktasındayız diye söylemiş. Yani bu şekilde gidilirse muhtemelen enerji dönüşümünü bile durma riski olduğunu ya da çok yavaşlama riski olduğunu söylüyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi 150 en büyük finans kuruluşu hala 150 en büyük finans kuruluşunun yarısı hala o petrol ve gazı finansı ediyor ve dünyanın en büyük bankalarının üçte ikisi bankalarının ve yatırım yöneticilerin 3'te 2'si herhangi bir e, iklim hedefi koymamış durumda. E, ve hatta diyor ki işte dünyanın en büyük kirletici firmalarının %83'ü yani çok büyük bir kısmı da herhangi bir e, net sıfır emisyon hedefi koymamış durumda. Yani bildikleri şekilde fosil yakıtı dayalı, e, fosil yakıt ağırlıklı bir sisteme devam ediyorlar. Halbuki Hatırlayacaksınız Glasgow'da bu finans kuruluşları böyle çok gösterişli bir toplantı yapıp 130 trilyon dolar yatıracağız 2050'ye kadar falan demişlerdi. Fakat hala şeyin devam ettiği eski alışkanlıkların ya da bildikleri şekilde belki de bu şeyle, savaşla birlikte bunu arttırarak devam ettirdikleri ortaya çıkıyor. Yani özetle haberin çok net bir şekilde söylediği şey şu. Eğer fosil yakıtlara akıtılan bu para durdurulmazsa zaten enerji dönüşümü mümkün olmayacak. Ve maalesef gittiğimiz yerde böyleymiş gibi görünüyor. Evet, herhalde böyle toparlayabiliriz. Sadece 2-3 başlıkla bitireyim Yeşil Dastede çıkan son birkaç gündür. Önemli haberler var bunlara zaman kalmadı ama. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle böcek popülasyonlarının yarıya indiği e, haberi e, önemliydi. Bir de ya, gelecek hafta buna daha fazla yaraydı. Avrupa Birliği'nin zehirli kimyasallara karşı büyük bir kısıtlama planını açıklaması önemliydi. Ama bunları gelecek hafta konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek üzere Şimdi bir Hoşçakalın.